inciler İslam'dan hayata ölçüler programına devam ediyoruz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla mümin ahlakını e, konuşuyoruz. E, şimdi bu ikinci bölümde biraz daha müşahhas alanlara yönelelim diye şey yaptık hocam. Yani belki e, siz de demin ifade ettiniz. Yani aile hayatından bahsedecek miyiz diye. İsterseniz aile hayatından başlayalım. Orada nasıl bir ahlak? Eşler arasında nasıl bir ahlak? Anne baba çocuk ilişkilerinde nasıl bir ahlak? Yani babanın annenin çocuklara yönelik e, ahlaki davranışları Çocukların anne babaya yönelik Ya da daha büyüklere Dedelere, ninelere Hısım akrabaya yönelik Belki öncelikle de eşlerin Birbirine yönelik e, Davranışlarında ahlaki Hassasiyet nasıl olmalı biraz? Şimdi e, Ölçümüzü müsaade ederseniz Tekrar hatırlayalım bir kere Ahlak müminin dini Dedik evet. e, Nerede bulunuyorsa mümin Diniyle bulunacak. Diniyle bulunduğu için ahlakiyle bulunmuş olacak. Evet çok önemli bir ee, ölçü hocam. Yani bunun ben altını biraz çizeyim. Yani mümin nerede bulunuyorsa diniyle bulunacak. Geçen bir bu malum güncel yazılar yazıyoruz. İşte o Türkiye'de de gene dini konular tartışılıyor. Din bize ne zaman lazım diye bir cümle kullandım. Yani din evet. bize her yerde lazım. Değil mi? Nerede isek, ne zaman varsak evet, o, zaman, o zaman, orada evet. lazım. E, din, e, ahlak, ahlak din olduğuna göre, ben nerede bulunuyorsam ahlakım da orada bulunacak demektir. Bunun doğal sonucu da nedir? Ben hayatımın yüzde ne kadarını evde bulunuyorsam, yüzde ne kadarını işte bulunuyorsam Yüzde ne kadarını camide bulunuyorsam Ahlakımın yüzde o kadarı da orada görülmeli Mesela bir insanın e, Tabi bir hayat Ortalama hayat şartlarında e, Yüzde elli Elli beş altmış civarında evinde Geçiriyor zamanını evet. Dolayısıyla Müslümanın e, Yüzde elli altmış En azından ahlakı Evdeki sonuçlardan alınmalıdır Evet Camiye yüzde beş bu giriyordur yani hayatın yüzde beşi de değil camide beş vakit kılsa bile bir insan evet, evet. Toplam bir buçuk iki saat yapacak yüzde beşi anca tekabül eder Doğru. Dolayısıyla cami referanslı yani camide yapılmış bir ankette benim yüzde beşlik maddem doldurulabilir yani Ahlaki e, hassasiyet itibariyle yani Camide namaz kıldığım insan saf arkadaşlarıma ahlakım sorulduğunda ...bana verdikleri puan yüzde beşin üstüne çıkamaz. Evet, Çünkü evet. ben camide bulunmuyorum ki, uyumuyorum ki camide. Evet. Camide yemek o yemiyorum ki. O bir insanın ahlakını sadece camide sormak yetmiyor. Camide aldatıcı sonuç alırız. Evet. Bu aldatma sonucunu Hazreti Ömer işaret etmiş zaten. Nasıl yetmiyor? Milletin yani? öyle camide eğilip kalktığını aldanmayın yüzde <gülüyor> %5 bu. Evet, Bilemedin. Evet. Hadi itikafa girdin yani Geliyor selam veriyor. işte safa duruyor. Rükü <gülüyor> eğilip kalkarken eğilip kalkıyor ya. Onlar aldanmayın diyor. Ticaretine evet. bakın diyor. Evet. Paranın doğru. olduğu yere bakın. Diyor. Evet, evet. Bu sebeple yani bir insanın ahlaklı olduğuna dair kararı %5, %20 camide aldık diyelim. %30 iş yerinde aldık diyelim. Ama yüzde muhakkak evden alacağız. Evet çok önemli. Anneye babaya karşı yaşı kaç olursa olsun ahlak nasıl ilerliyor? Demek inerliyor? ki insanın amel defterinin yüzde evde yazılıyor. Evet hocam müminin hayatı evinde. Evet. Nerede yastığın varsa orada insansın sen hocam. Öbür türlü hep ayakta duruyorsun. Evet. Sabit değilsin. Evet. İnsan uyuyabildiği bir yerde maliktir. Evet. Öbür iş yeri deniyor mesela. Geçici Görev yeri deniyor Doğru. Kendine ait değil Tapusu ona ait de olsa işinin yeri Kendi yeri değil Doğru. İşinin yeri deniyor evet. Ama ev Çamaşırımla dolaştığım yer olduğu için Asıl pozisyonumdur her zaman evet. Bu sebeple Mümin ahlakını e, Test edildiği zaman Yüzde ellisini en azından Evinden e, toplayacak Puanlarını primler. Yani evet. bu baraj evde dolacak Yüzde evet. iki, %2, %3 filan yerde topladığını zaten baraja geçiyorsun. %50 öbür tarafa devirmiş evet. oluyorsun. Ama bunu beceremeyen mümin, mesela evinde ahlakı zayıf olan mümin, hadislerden de bunu anlıyoruz. Camide o puanı kapatamaz. Evet. Camide kapatamaz. Yani %50'yi oradan kapatamaz. Kapatamaz. Çünkü cami zaten Allah'a karşı görev yaptığımız bir yer bizim. Çok az insanla yanı başımızda namaz kılıyor da evet. görüşüyor. Dolayısıyla ahlak insanın insana karşı ilişkisidir. Evet. Bu, evet Allah'a karşı da bir ahlakımız. Peygamber Aleyhisselam'a karşı da. O zaman da bir evde ahlakımız ne yapacağız mı? hocam ki ha. yani bu %50'yi biz en azından orada bir firesiz ya da en az firesizle ya en azından yüzde %40 toplasak hocam <gülüyor> <Değil> gerisini <mi? gülüyor> de camiden sadaka falan bir şeyler toplardık. Evet, evet. Şimdi Evlerdeki en büyük sorun hocam, eşler arasındaki sorundur. Çünkü artık bizim toplumumuzda anne babasız evler var. Evet. Ee, anne babasız ev tabii. Yani büyük anne büyük baba. Büyük, ha, büyük yani. anne yani dedelerin diye. Ee, olmadığı var, evler bakılda. var. Evet. Ee, dolayısıyla yani onlar müstakil yaşıyor zaten. O da gerçi ailenin bir parçası olarak muhakkak o da ankete Aslında onlarla atınacak. ilişkiler de var hocam yani Gelin hanımın kayınvalideyle kayınpederle ya da damadın Kayınpeder kayınvalideyle ya da ne bileyim yeni akrabalarıyla kurduğu ilişkilerle ama biz ev diye daralttık. Aile desek onları da konuşacaktık. evi bir dört duvar çevirdik ya şimdi. Doğru. Aileyi de belki o evden az genişleyip hocam siz aileyi de katarak bu hanımızı düşüreceksiniz. Yok bari ev diyelim de aile anketin rakamları yükselsin. Şimdi eee Medine-i Menore'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin medinesinde ee, bakıyoruz, ev konusu mescitte çok konuşuluyor. Hmm. Kadınlar geliyor eşlerini şikayet ediyorlar. Evet. Ömer geliyor kadınları şikayet ediyor. Evet. Ve peygamber aleyhisselam kalkıyor. Bakın diyor, kadınlar bana şikayette bulunuyorlar diyor. Evet. Kıyamet günü bana en yakınınız ahlakı en iyi olanlardır diyor. Evet. Ahlakı en iyi yılanlar da eşlerine iyi davrananlardır. Hayırla davrananlar. Evet. Peki bu söz nerede söyleniyor? Sabah namazı kılınan mescitte söyleniyor bu söz. Evet. Sabah namazı. O kılınan... iyi davranmanın işte içi nasıl dolacak hocam? Yani bir kere caminin evet. evi dolduramadığını ama evin camiyi doldurduğunu belgeliyor bu hadis. Evet. Bir Kur'anımız. E, mağruf hayat yaşayın evde diyor ve aşırıhıne bil mağruf, hmm. aşırıhıne bil mağruf, Maruf kelimesi normlara uygun iyi güzel demek. Evet. Kur'anımız İslam toplumunun normlarına uygun. Evet. Evet. Ama Kur'anımız Maruf diyor, fakat şu şu maddeleri saymıyor. saymıyor. Neden? Asra göre değişecek bu çünkü. Fukaha'nın çok enteresan tarifleri var. Mesela diyor ki, zengin bir kızla evlendin, hı hı. zengin bir delikanlıyla evlendin, onun normunu, onun marufunu oluştur diyor. Evet. Fakir biriyle evlendiysen, senin işin daha kolay diyor. Bunun evet. beklentisi senden daha fazla değil. Ee, çok enteresan, Sadece uç bir örnek vermek için söylüyorum. Asıl e, konumuz bu değil. İbdi Abbas radıyallahu anhüma, Kur'an'ın müfessiri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu, çok enteresan bir şekilde bir olay yaşıyor. Bir gün e, evine dönüyor. Yanında da arkadaşlar var, nereden geliyorlarsa. Yerde bir su birikintisi görmüş. Evet. Eğilmiş, yüzünü gözünü sakallarını düzeltiyor. Hmm. Eve giderken. Suyu, ha, eve giderken suyu ayna olarak kullanıyor evet. orada. Yanındakiler de etmişler. Demişler ki yani koca Kur'an müfessiri yaş baş beyazlamışsın. Sen taran ne olur, taranmaz sen evet. ne olur? Demeye getiren hmm. bir latife yapıyor. Latife yapıyorlar ama bir şey çıkarmaya çalışıyorlar hmm. bir, bir, bir, bir şey bir şey İbni söylesin Abbas bu. Bir şey söylesin yani, hayatımıza ölçü olsun. Tabii İbn Abbas bu. Evet. Diyor ki Allahu Teala buyuruyor ki ve lehunne mislüllezî aleyhin. Ne bekliyorsanız onlardan onu verin onlara diyor. Evet. Yani üç istiyorsan üç de sen vermeye hazır ol. Hmm. Ben Biri eve güzel gidiyorum. Güzel görmek istiyorsan. Ha, ben eve gidiyorum. Hanımımı güzel görmek istiyorum, bakımlı görmek istiyorum. Ona o şekilde hazırlanmam gerekir diyor. Evet. Ahlak. Mümin ahlak. Mümin ahlak. İşte mümin ahlak. Muhteşem hocam. Şimdi yani bunu tutup eğer biz sadece Eşin kuaföre gitsin, sen de evlerde berbere gittiği anlıyorsa, yazık İslam'dan bir şey anlamıyoruz demektir. Evet. Yani bu illa yüz göz ölçüsü değil. İbn Abbas'ın kafasındaki erkeklik ölçüsü. Bu. Evet. Yani bana hanımımın bağırmasını istemiyorum ben demek ben de bağırmayacağım. bağırmayacağım. Hanımımın saçı başı taranmış olsun istiyorum. Ben de taranmış olacağım demek. Yani bakımsız mı? olacağım da hanım bakımlı olsun. Ha, yani öbür öyle bir şey yok yani. İsteme hakkım var. ...onun sende isteme hakkı yok... ...bu ahlaksızlık... Evet. ...ahlak değil bu... Hmm. ...evlerimizin en büyük sorunu da bu zaten... Evet. ...yani erkek... E, ...hanımına her türlü istekte bulunma hakkı... ...emretme hakkı, yukarıdan bakma hakkı görüyor... ...ama kendisinin de... ...bir hanım gibi davranması gerektiğini... ...düşünemiyorsa eğer... ...işte İbn Abbas'ı eğiten Kur'an... ...o insan eğitememiş henüz demek ki... ...hocam burada bence... Bazen şu da söyleniyor. Peki hanımlar bu noktada nasıl bir hassasiyet sahibi olmalılar? Yani e, hanım mesela beyinden ne bekliyorsa ona kendisi nasıl karşılık vermeli? Aslında biz bunu İbni Abbas'tan örnek verdik ama müminin erkeği kadını yok ki Herkes Allah'ın kulu. Aynen, aynen. Herkes Allah'ın kulu. Bir, ikincisi şu telakki... Yani bunları şöyle ya mesela erkekten örnek verdiğinizde sanki erkeğin göreviymiş gibi kadından evet. örnek verdiğinizde kadının göreviymiş gibi yani, algılanma riskleri oluyor. Sağlığımıza olacak. dikkat edelim. Aman hanımlar ince giyinmesin kışın derken erkekler ince giyinsin <gülüyor> demek mi oluyor? Yani Aynen, evet. bu yarası olan yarısından tarafa gocunuyor evet, evet. gibi oluyor. Öbür tarafla ilgilenmiyor. Zafiyet böyle başlıyor zaten. Var, yani evet, evet. Allah kitabında <gülüyor> konuşuyor Peygamber aleyhisselam sünnetinde konuşuyorsa Bana konuşuyor erkek kadın diye Bir ayrımı yok ki evet, evet. yani Kur'an-ı Kerim ısrarla kadın erkek Kadın erkek diye başlıyor ayetlerinde evet. ee, Bu sebeple Yani şimdi biz Mümin olarak ahlakımız Mümin ahlakıdır diyoruz Bu mümin ahlakımızı Kadına erkeğe göre tasnif edemem Bana göre evet. her, bir, her insana göre Bir hesabımız hocam düzeltelim Aile konusunda zannediyorum ee, çok güzel bir destek olmuş olacağız. Bilhassa yeni evlenen gençlerimize, yeni aile düzeni ve toparlanmak isteyen herkese. Şimdi Ayşe Hanım'ı evlendirdik. Evet. Ahmet Efendi diye bir e, eşi var. Evet. Ben böyle isimleri yazayım burada. Evet. Şimdi nikah aktı kıydık. Allah'ın adıyla, peygamberin sünnetiyle siz karı kocasınız dedik. Evet. Allah'ın adı peygamberin sünnetiyle kıyılmış bir nikahtan sonra bunların adı aile oldu. Evet. Şimdi diyoruz ki kadının kocasına karşı sorumlulukları diyoruz. Evet. Erkeğin hanımına karşı sorumlulukları diyoruz. Sıkıntı burada başlıyor hocam. Nasıl? Nasıl şöyle. Siz de biraz önce dediniz ya şimdi yani kadınlar bunu üstüne almalı <gülüyor> mı? Hocam Allah'ın adıyla kurulmuş bir yuvada... Ahmed'in karısına karşı niye sorumluluğu olsun ki? Yuvanın sahibi Allah. Evet. Sen eşliğini, erkekliğini yaparken, o kadınlığını yaparken Allah'tan sevabını bekleyecek, Allah'ın azabından korkup yapacak bu işi. Tabi işte bunu unutmamak kaydıyla. Yani o başta yani Allah'ın eş, emri. Eşler çevrenin baskısından, eşin işte hakkı bu. Hayır eşin hakkı mı? o hakkı ona veren Allah bu hesabı evet, soruyor evet. Yuvalarımızı bu düzeye bir getirmiş olsak Yani mesela bir kadın Dese ki eşine bir tartışmada Yani benim sana itaat edip etmediğimi sen kendinden bilme Ben Allah'tan hayal ettiğim için ses çıkarmıyorum desin Hem eşini 5 puan geride bırakar evet. Hem de Allah'ı destekçisi olarak yanında bulur evet. Ama hakkını kendi söke söke almaya çalışıyor Erkekte vermiyor. veya <gülüyor> kadın, ya güç mücadelesine dönüşüyor. Erkek hakkını almaya çalışıyor kadından, kadında kanuna sığınıyor, topluma evet. sığınıyor, annesine sığınıyor. Cedelleşme ve kavganın dışında bir şey sonuç alınamıyor. Evet. Ama bu yuva kurulurken Allah'ın adıyla kurulmuştu. Evet, onu unutmamak lazım. Yani, yani hayatın bütün zamanlarında, Al Allah'ın adıyla kurulduğunu, Resulullah'ın sünnetiyle ve kurulduğunu. Mesela bir hanım eşinin gömleğini ütülüyor. Evet. O anda da içeri girdik. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Eşimin gömleğini ütülüyorum." diyor. Evet. Ütülemeye. Aa eşim çok titizdir, çok güzel." diyor. Yanlış, yanlış. Eşim gömlek giyecek ama Rabbim bana sevap verecek. Evet. Böyle demeli. Mesela hadis-i şerifi hatırlıyorsunuzdur. Burada da konuştuk zannediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin ...hanımının ağzına espri olsun diye lokma koymasını sadaka sayıyor. Diye. Yani evet. kaldı ki bir poşet mutfak erza getiriyorsun sen. Ne sadakası ya bu büyük bir kampanya olmuş. Yani biz Afrika'ya erzak götürmeyi sadaka diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve eşlerin birbirlerine hizmetini sadaka, sadaka olarak evet, görüyor. Evet. Yani bu çok mühim bir şey hocam. Dolayısıyla bizim ahlakımız her şeyden önce. Ev ahlakımız Allah için yaptığımız işler olmalı. Evet, Allah öyle. için yapıyoruz. Hanımıma nazik davranıyorum. Allah'ın emaneti. Kocama hürmet ediyorum. Rabbim böyle istiyor. Peygamberim böyle emretti. Bu düzeye geldik mi hocam? Şeytan oturacak koltuk bulamaz aramızda. Evet çok önemli. Çünkü biz okay. çok yüksek standarttan bakıyoruz. Dolayısıyla... Ayağına bastın bir gün gömleğin ütülenmedi öbür gün kaynanan bağırdı bunları duymaz kulak göz görmez o zaman evet. ama küçük bakan birini çok görüyor evet. yani meseleyi sadece evlendik gömlek ütületiyoruz diye kabadayıca. Algılayan birisi gömleği ütülenmeyince doğru mahkemeye gidecek gömlek ütülenmedi çünkü evet. Veyahut da kadın tarafından bakıldığında iki kere betimini yine anneme götürmedi beni tamam doğru o zaman kendim giderim bir daha da gelmem <gülüyor> Yani evet. düşük düzeyli bir anlayışla arşi alaya kadar uzanan büyük anlayış arasındaki fark bu Ahlakı göklerden gelmiş kabul etmek gerekiyor Hocam yani tabi konu geniş başlı başına ailede mümin ahlakı üzerine tek başına bir sohbet yapılabilir. İleride gene inşallah yaparız ama i̇nşallah. Yani bu programın biraz vakit ilerliyor. Ee, yani iş hayatında sosyal ilişkilerde dışarıda Min ahlakı dediğimiz e, şey ne neleri ihtiva eder biraz da ondan ailede bahsedelim. Ailede de geçerli olmakla beraber Aile dışında mümin evet. ahlakını iki kırmızı çizgi üzerinde oturtacağız. Birincisi evet. hak ihlali olmayacak. Hakikaten. Kırmızı evet. bu çizgi çok önemli. Yani maddi manevi hak ihlali. Mesela parasını almak, vermemek, geç ödemek, borcu geç ödemek, ayağına basmak, evet. kıybetini yapmak dedikodusunu ya Bunun da yapma. alanı çok geniş. Yani şimdi şimdi bir onun için iki çizgi parasını çizgi almak diyorum. dediniz. Bir de ayağına basmak dediniz. Yani e, çok geniş alanlarda bir hak ihlalinden söz evet. O zaman bir kırmızı çizgi çiziyoruz. İnsan olarak onun bende kıyamet günü alacaklı duruma geçeceği herhangi bir şeyi yapmamak. Evet. Bu bir kırmızı birinci çizgi. kırmızı çizgi. Evet. Öbür kırmızı çizgimiz soldaki kırmızı çizgimizde onca I, ileri düzeyde ne kadar yapabiliyorsam nezaketli davranmak hoşgörülü olmak, hmm. muhabbetli olmak mütebessim olmak evet. müminin mümine karşı tebessüm eder görüntüsünü evet. vermek yani haklarını koruyup nezaketle davranmak diye iki tane çizgi çizdik sağımızda evet. hak ihlali yapmayacağım diye bir çizgi çizdik ama bu hak ihlalinde şunu da özellikle mesela hak ihlalinde tarlayı 10 santim onun tarafına geçirdik. Bu köylüce bir hak ihlali ama e, trafik diyor ki işte mesela 50 kilometre giderken 25 metreden fazla öndeki araca yaklaşmayacaksın diyor. Sen 10 metre yaklaştın öndeki de Acemi şoför ödü patladı vurdu bana vuracaktı ila aya birbirine karıştı adama çarpmadın ama yüreğini çarptırdın. Mesela hak çok önemli. Yüreğini çarptırmak da bir hak e, ihlali tabii canım. Arabasını yani, çarpsan daha iyiydi Arabada gidiyorsunuz hocam Yediğiniz bir mısır mesela Koçan'ını yola attınız O kamu ihlali Kamu evet. hakkı o 74 milyonun sıkıntısı <gülüyor> O daha kötü hocam Bu daha kötü Evet. Hak Şimdi, e, mesela çok enteresan hocam Bir gün bir trafik kazasında şahit oldum e, Yolda mecbur bizde durduk Emin olun Elle düzeltilecek kadar basit bir şey. Tam evet. 18 dakika durdu trafik orada. Evet, Bekledik. Evet. Çünkü ben telefonla konuşuyordum. Şoförü dedim ki dur dedim. O saatten sonra onların yolu açılışı 18 dakika durdu. Arkamızda bir daha gözüm görmedi. Arabaların ucu nerede trafik evet, durunca. Evet. otobandım. İndim aracı olalım dedik. Şimdi beni sakallı görünce çok enteresan bir örnek. Hı. Ee, dedi ki hacı abi dedi bak hmm. sen hakem oldun kul hakkıyla dedi kıyamete gidecek gel bunu öde diyorum dedi hmm. ondan sonra dedi ki ben trafikte kim haklı anlayacak bir bilgi sahibi değilim hacı hmm. olabilirim ama <gülüyor> böyle bir bilgim yok dedim Fakat ben size başka bir haktan söz edeyim dedim şu ucunu görebiliyor musunuz bu konveyin dedim bakın hmm. dedim ne kadar uzun bu insanlar sizin bu lüzumsuz tartışmanızın yüzünden bekliyorlar siz anlaştınız bunlarla nasıl anlaşacaksınız dedim mesela benimle dedim <gülüyor> Güzel. Allah'tan benim hastam yok. Acele bir durumum yoktu. Olsaydı ne yapacaktınız? Kaza yaptınız. İlk kenara çekip konuşmayı bile düşünmüyorsunuz. 18 dakika bizi burada beklettiniz dedim. Bir tanesi makul düşündü. Hacı abi doğru söylüyorsun dedi. Helal olsun sana dedi. Ben dedi kıyamet günü senden alırım. Böyle bir hem helallik verdi hem kıyamet <gülüyor> havale etti. Yolu açtılar. Şimdi bir trafikte üstadım helalleşiyorlar. Hadi helal et tamam tamam tutanak tuttuk. Arkada bekleyenler Evet. Arkada evet, bekleyenler. Evet. Senin yüzünden ağlayan çocuklar arabada. Evet. Onun için bu sağdaki kırmızı çizgimiz var ya bizim. Yani en büyük ahlak kul hakkı nedeni olacak hata yapmamaktır. Evet. İkincisi de senden ferahat ederek nezaket göstermendir. Evet. Muhabbet etmendir müminin mümine tebessümü sadakadır, sadakadır. diyor hadisleri, sadaka verir kapasitede olman lazım bu iki kırmızı çizginin arasında git gidebildiğin kadar ahlaklı müminsin evet, bunlar evde de geçerli belki ama evde bunların üç, dört, beşinci kırmızı çizgileri var yani ev daha büyük bir manyetik alan gibi böyle evin, evin kapasitesi daha büyük mümin olarak biz iş yerinde mesela patron veya işçi olarak düşünüyoruz. Evet. hakkı. Mesela patron işçi ya da işçilerin birbiriyle ilişkileri. Evet ona da meselem işçinin evet. birbirine hakkını hiç konuşmuyoruz ama. Evet. İşçinin de birbirine hakkı var. Mesela bir tanesinin yaptığı yanlış bir işe e, öbürü de ceza ödüyor. Yani bantı yavaşlatıyor. Yavaşlattığı için bant mesela 20 gömlek çıkaracaklardı. 18 gömlek evet. çıkıyor. Patron da iki gömleği keserim sizden bugün diyor iki gömleği bir tanesi en başta Cigara tutturduğu için gömlek Yavaş çıktı <gülüyor> ya da çay içmeye gitti Gereksiz yere Veya bir başka bir bahaneyle terk etti İki gömleği patron onlardan kesti evet. Avanslarından kesti bir şesinden Kesti bu Kul hakkı evet. biz zannediyoruz ki Oradan bir gömlek çalıp giden sadece kul hakkı Yani patrona karşı hep düşünüyoruz evet. İşçinin birbirine karşı Zafiyeti oluyor mesela tezgahtar Bir insan mümin e, asla çalmıyor çırpmıyor Doğru He, Maaşı helal Onu oraya niye bırakıyor insan e, Patronu ne demiş Gelen müşteriye bu kumaşı tanıt demiş Şu kumaşın da bunun farkı olduğunu Bilgi vermiş adam geliyor işte Sizde mevsimlik şu kumaştan var mı Şu var diyor e, Bakayım ona diyor e, Alacak mısın abi diyor e, Bir inceleyeyim diyor ya indirtme bana onu oradan diyor. Adam 5 metre kumaş alacaksa da Almıyor Evet senin vazifen 20 tane topu da olsa indirip evet. müşteriyi memnun etmek. Yahut da mesela bu buzlu... Tezgahtar olarak e, yani, görevini yapmamış oluyorsun. Sadece oradan para çalıp çalmamak değil kul hakkı. Evet, evet. Sen orada reklam unsurusun. Tanıtıcısın. Tanıtımını kabiliyetin kadar yapmayınca da bir kul hakkı ortaya çıkıyor. Bu da bir ahlaksızlık. Evet. Yani patronu gelince buyurun efendim demesi bir ahlak için yeterli ölçü değil. Evet. Yani o kadar incelikler var. Hocam son 1-2 dakikamız var. Yani bir ahlak seferberliği yapmaktan söz edilebilir mi? Neler söylenebilir o konuda? Yani bir Müslüman toplumuz ama yani ahlaki zaaflar konusunda da problemlerimiz olduğunu biliyoruz. Nasıl bir yeni toplum inşası söz konusu olabilir? Böyle kısaca... Hocam bu e, kağıt mendil kullanmakla ilgili bir şey değil mi? O en son ahlak konusu evet, herhalde. Evet. Bir, yalan. 2 evet. gıybet. Üç, dedikodu. Dört, maddi haklar. Evet. Bu dört şey kaldırıldı mı ahlak kendiliğinden kar kalkınca her yerin çiçek olduğu bağır gibi olacak. Evet. ...yalan büyük bir engel. Yalan varken ahlak ortaya çıkmıyor. Büyük kısmı dille ilgili söyledikleriniz. Dille. Bir, birbirimize <gülüyor> dille yapabilir. Zaten kim, evet. kimseye yumruk atamıyor. Polis bekliyor evet. yan köşede yani. Şimdi polisin evet. koruduğu şeyler ahlaka bir şey bu Yalana polis karışamıyor ama. Evet. Mahkeme Doğru. gıybete karışamıyor. Doğru. Yani... ...en büyük mahkemeye intikal ediyor gıybet... ...sorun orada zaten... Evet. Ee, ...bir de maddi haklara... ...çok dördüncü maddi olarak... ...maddi haklara riayet ettiğimiz zaman... ...evet başka... E, ...ahlaki e, düzelmesi gereken... zafiyetler de var ama... ...her halükarda bunlar düzelince yalan, gıybet... ...yani birbirimizi... ...güvenli hale getirdiğimizde... ...birbirimize karşı itimadımızı sağladığımızda... ...otomatik olarak emri bin maruf yapacağız... ...otomatik olarak hayrı teşvik edeceğiz... Otomatik olarak zaten birbirimize iyi örnek olacağız biz. Evet. Bunlar yalan kalkmadıkça, gıybet kalkmadıkça ve onun parasının bende olması veya onun benim arabamın gürültüsünden rahatsız olması benim için bir sıkıntı oluşturmadığı sürece ahlak yok demektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Cevizcim, hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, bir İslamdan Hayata evet. Ölçüler programının sonuna geldik. Muhterem. Nurettin Yıldız hocamla birliktelik bendeniz Ahmet Taş getiren yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalmasın.